Hay hak diye başlayalım Söze. Başlayalım Hacı Eyvat. Ee Karagöz'üm ne var ne yok? Bugün için bir programın var mı? Hem var hem yok. Nasıl yani anlamadım. Beni çağıracağın yer kafama uyarsa yok. Uyumazsa var. İlahi Karagöz'üm ben seni Türk Astronomi Derneği'nin düzenlediği bir fotoğraf sergisine davet ediyorum. Ne dersin? Bu da nereden çıktı Hacı şimdi ya? 2009 yılı Dünya Astronomi Yılı ya Karagöz'üm. ...etkinlikler devam ediyor. Yahu bu yılları oldu mu olası anlamam. Yok astronomi yılı, yok dünya barış yılı... ...yok hayvanlara sevgi yılı... ...ne yani barış yılı olduğunda hiç kimse kavga etmiyor... ...küsler barışıyor ya da bu sene barış yılı... ...bir sene sonra karşındayım diye kavgaya ara mı veriyorlar? Hayvanlara illallah getiren bir cani... ...bu yıl şu hayvan cihazlara dokunmayacağım mı diyor? Ya da bu yıl uzaylılar dünyamıza inme özgürlüğünü kazanıp... ...uzaya bedava uçuşlar mı yapılıyor? Ne oluyor? Hayır Karagöz'üm. Mesela bu yıl gök bilimi hakkında daha geniş bilgilere sahip oluyoruz. Teleskopla yıldızları, ayı, gezegenleri gözetleme fırsatı veriliyor. Eee sonraki yıllarda her şey eski haline mi dönüyor? Canım böylece bilinçlenen bir toplum oluşuyor. Aman Hacivat ben anlamam öyle şu yılı bu yılından. Sadece bizim oralarda bir ara dolaşan bir uzaylı muhabbeti vardı. Ne uzaylısı Karagöz'üm? Yahu dinle bak <gülüyor> aklıma geldi. Iyi. Yıllar önce bizim mahallede bir yaşlı teyze ile amca vardı. Yanı başlarında büyük bir arsaları duruyordu. Adam dikenli tellerle çevirmiş. Bir kenarına da domates, biber ekmişti. Ee? Bir gece kalktıklarında arsanın dikenli tellerine takılı parlak parlak kumaş parçaları buldular. <gülüyor> Çözemediler tabii neyin nesi diye. E sonra Karagöz'üm... Sonra ertesi gün yaşlı amca gecenin üçünde odasında dolaşan bir ışıkla uyanmış. Garip sesler falan. Allah Allah. Bir sonraki gün garip bir bayrak dikilmiş arsanın ortasına. <gülüyor> Bütün mahalle uzaylılar burayı kendine mekan yaptı diye söylenti çıkardılar. Ee sonra? Anlatıyorum dur. Heyecanlandım kara gözüm çabuk anlat. <gülüyor> bir dilim ve bir ağzım var Hacivat sabretsin. Tamam tamam hadi bir başka gün arsaya değişik şekiller yapılmış bulduk dünya söylendiği göre uzaylılar bir şey demek istiyormuş bu böyle devam etti yaşlı amca çaresizce arsaya tamam arsa sizindir yazısı yazıp bıraktı tabi cevap geldi sabaha o zaman gece bırakacağımız şu kağıdı imzala Allah Allah bir anlaşma yapmak istediler yani aynen öyle he sonra sonra bu imza işinden işgilleren bir komşu gece arsayı takibe aldı e Bakıyorlar ki birileri gelip bir kağıt bırakıp yok oldu. Amca gidip imzalıyor. Sonra kağıdı almaya geldiklerinde polis hemen enseliyor. Bakıyorlar ki adamlar ne uzaylı ne başka bir şey. Amcanın arsasına göz diken üç kağıtçıların teki. Bak sen hele. Ya o yüzden her uzaylıyım diyene inanmayacaksın. Uzaylı var, uzaylı var. Doğru Karagöz'ün. Bak işte. ...bu yılın astronomi yılı olduğunu bilmeseydik... ...senden bunları öğrenemezdik. Ha, ...bu buna yaradı yani. Yaramaz mı Karagöz'üm? Yarasın bakalım. He, ...artık bize müsaade. Geldik bize ayrılan sürenin sonuna. Her ne kadar sürçülisanı ise... Affola... <gülüyor>